Bugün yine Bakara suresinin 233, 234 ve 235. ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını iki yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisi için doğrulanın babanın borcudur. Hiçbir kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın ne de çocuk kendisi için doğrulan çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur.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 Evlenmenin amaçlarının başında gelen çocuk, doğumundan itibaren bir müddet emzirilme ihtiyacındadır. Onu emzirecek olan birinci derecede annesidir. Emzirme müddeti konusunda belirleyici bir naz yoktur. Bu konudaki ayetlerden anlaşılan anne-baba isterlerse çocuğun iki yıl emzirileceği ve bunun tam bir emzirme müddeti olduğu, İstemezlerse, daha önce sütten kesmek konusunda anlaşırlarsa, iki yıl tamam olmadan da bunu yapabileceklerdir. Emerken annesi boşanmış veya boşandıktan sonra dünyaya gelmiş bulunan çocuğu yine annesi emzirirse, iddet dolmuş ve evlilik ilişkisi bitmiş olsa bile onun yiyecek ve giyeceğini ayette çocuk kendisi için doğrulan şeklinde ifade edilen baba temin edecektir. Boşama olayı yoksa, anne çocuğun babasının nikahı altında bulunuyorsa, bu takdirde çocuğu emzirdiği için değil, eş zevci olduğu için onun tam nafakası, bütün temel ihtiyaçları koca tarafından sağlanacaktır. Baba yerine çocuk kendisi için doğrulan ifadesinin kullanılması, çocuğun soy kütüğünün baba tarafına ait olacağını, günümüzdeki değişte çocuğun babasının soyadını alacağını, göstermektedir. Geleneğimizde hanımlar yeri geldiğinde kocalarına hitaben sana nur topu gibi bir çocuk verdim diyerek şuurlara yerleşmiş bulunan bu anlayışı ve kuralı dile getirmektedirler. Evlilik devam etsin, etmesin, çocuğun emzirilmesi Taraflardan birinin zarar görmesine sebep olmamalı, anne ve baba güçlerini aşan şeylerle yükümlü kılınmamalı, birbirlerine anlayış göstermelidirler. Şayet nafaka yükümlüsü olan baba vefat ederse, çocuğun beslenmesi, korunması ve kendine yeterli hale gelmesine kadar başkalarına da sorumluluk düşmektedir. Varise de benzer yükümlülük vardır. Cümlesi bu sorumluluğa ışık tutmaktadır. Ancak müfessirler, mirastan kimlerin ne kadar haklarının bulunduğunu, varislerin mali sorumluluklarını belirleyen genel hükümlere bakarak farklı açıklamalar getirmişlerdir. İçlerinde, hanefilerin de bulunduğu birçok müçtehide göre, çocuğun babası vefat edince ona varis olan kan hısımları, çocuk muhtaç olduğunda onun nafakasını teminle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü düzenli ve yeterli bir devlet bütçesinin bulunması halinde devlete yükleyenler de vardır. Çeşitli sebeplerle çocukların uygun süt anneleri tarafından emzirilmeleri oldukça eskilere dayanan bir uygulama ve adettir. İslam bunu yasaklamamış ancak doğuran annenin emzirmesini teşvik etmiştir. Meşru bir mazeret sebebiyle anne emzirmek istemezse çocuğun babası gerektiğinde ücretini vererek bir süt annenin onu emzirmesini sağlayacaktır. Cahiliye döneminde kocası ölen kadınlar mağramsı bir yere kapanır, kimseyle temas etmez, yıkanmaz, saçlarını taramaz, tırnaklarını kesmezdi. Hz. Peygamber bu şekilde yaz tutmayı yasakladı, akraba için üç gün, koca için ise karısına mahsus olmak üzere dört ay on gün bir nevi yaz tutmayı meşru kıldı. Yaz tutan kadın, renkli elbiseler giymez, makyaj yapmaz ve güzel koku sürünmez. Kocası vefat eden kadın, hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar, hamile değilse 4 ay 10 gün geçinceye kadar bekler. Vefat iddeti denilen bu süre içinde, az önce zikrettiğimiz ölçüde yaz tutar, evlenmez ve kendine açıktan evlenme teklifi yapılamaz. Onunla evlenmek isteyenler, bu niyetlerini ancak üstü kapalı ifadelerle, tariz yoluyla hissettirirler. İddet esnasında kadın, aksine bir zaruret bulunmadıkça, kocasıyla paylaştıkları evinde kalır. İşi için gündüzleri, farz olan haç ibadeti için de haç günlerinde çıkması caizdir diyen müçtehitler vardır. Ancak müçtehitlerin çoğunluğu, bunları da caiz görmemişlerdir. Vefat iddetinin gerekçesi, hikmeti hakkında değişik açıklamalar yapılmıştır. Bunların başında kadının ölen kocasından hamile olup olmadığını tespit etmek ve şayet hamile kalmışsa çocuğunu doğuruncaya kadar bir başkasıyla evlenmesini engellemek gelir. Bunun yanı sıra duygusal yönü daha baskın olan kadının kendini toparlayıp hayata intibak etmesine fırsat vermekte iddetin amaçlarından biri olarak gösterilmiştir.